Ve şerrü'l umûri muhtesetuhâ ve kullu muhteseten bidâ ve kullu bidâten zallâle ve kullu zallâletin fînâr. Ceddetül Beyda şerhine Resullere İman bölümünden devam ediyoruz. Nevîler ve ümmetleri 1043 numaralı hadis Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Bana bütün ümmetler gösterildi. Öyle nebi gördüm yanında küçük bir cemaat var. Yanında hiç kimse bulunmayan nebi de gördüm. Birdenbire bana büyük bir kalabalık arz olundu. Ben bu nedir bu benim ümmetim mi dedim. Hayır bunlar Musa aleyhisselam ile onun kavmidir. Lakin sen şu ufka dediler. Bir de baktım ki ufku dolduran büyük bir kalabalık var.'' Sonra bana şuraya ve şuraya sema ufuklarına da bak dediler. Baktım ki büyük bir kalabalık ufku doldurmuş. İşte senin ümmetin bunlardır. Onlarla birlikte cennete hesapsız, azapsız girecek yetmiş bin kişi daha var dediler. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklama yapmadan oradan kalkarak evine girdi. Bunun üzerine cemaat Bu hesapsız ve azapsız cennete gireceklerin kim oldukları hakkında söze daldılar. Bazıları Allah'a iman eden ve Resulüne tabi olan bizleriz ya da İslam'da doğan çocuklarımızdır. Zira bizler cahiliyede doğduk dediler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca çıktı ve şöyle buyurdu. Onlar rukiye ya yaptırmayanlar, tatayyur yapmayan yani uğursuzluğa inanmayan, Dağlama yaptırmayan ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu anh Ben de onlardan mı yemeği Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Başka birisi daha kalktı ve ben de onlardan mı yemeği Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukkaşe seni geçti buyurdu bu rivayeti Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyorlar. Yani kalabalık tabi olanların çokluğu bir ölçüt değil. Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki hatta nebi gördüm diyor. Yanında hiç kimse yoktu diyor. Yani değil davetçilerin, alimlerin, nebilerin bile aslı maksatları Allah azze ve davet etmek, Allah'ın risaletini ulaştırmak. Hatta Nuh aleyhisselam İşte Ankebut suresi 14. ayette geçtiği üzere bin yıldan 50 sene eksik diyor Allah Azze ve Celle. Yaşıyor. Yani o kadar sene davet yapıyor. Tabi olanları çok sayılı. Bir elin parmağına geçmiyor belki. Yani nebiler dahil Allah Azze ve kendilerine gösterdiği yoldan şaşmıyorlar Hatta Allah Azze ve Celle kitabında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dair Hakka suresinde O eğer bize karşı bir şey uydursaydı diyor, işte onu damarından yakalardık diyor. Başka yerlerde de işte e, sana indilenin tebliğ etti Allah Azze ve Celle uyarıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı. Yani Nebilerin gelmesi de, ona da değinelim inşallah. Yani hüccetin e, kullar üzerinde kayım olmasıdır. Şunun bilinmesi lazım, karışması Kul üzerinde iki hüccet vardır. Birincisi nedir? Fıtrat yani Misak Yani Arab suresi 172-173. ayetlerde geçin Allah Azze ve Celle sorduğu zaman e, Ruhlara bi rabbi, rabbikum dedi, El estu bir rabbikum dediği zaman Besin Rabbiniz değil min Kullar bela diyorlar Bu Ezelde nebede yaratılan yani Ruhlardan ruhlar üzerindeki birinci ücrettir Yani fıtrat ücretidir Bunun için Nebi'nin gelmesine gerek yoktur, yani kula ilk hüccet bu şekilde sabit olmuştur, bu fıtrattır, Arap suresi 172-173'te geçen mesele. Ee, yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Rerî radıyallahu anh'tan gelen hadiste buyurduğu gibi, Her doğan çocuk e, fıtrat üzere doğar diyor, ana babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir diyor. Yani kul üzerinde ilk hüccet bu şekilde kayın oluyor, kul istese de istemese de. Ruhlar aleminde kayb olmuştur. Bu birinci hüccettir. Allah Azze ve Celle kulunu bu hüccetle e, sorguya çekmiyor. İsra suresinde buyurduğu gibi وَمَا كُنَّ مُوَزِّب۪ينَ حَدَّا نَبَّسَ ediyor Biz Resul göndereceği kadar azap edici değiliz diyor. Yani Resul'ün gelmesi kul üzerine hüccetin kayb olmasıdır. Bu neden böyle? Çünkü bu Daha önce müellifin derslerinde anlatmıştı. Aras suresindeki Misa, misakı kul hatırlayarak doğmuyor. Yani kul onun bilincinde olarak doğmuyor, onun fıtratında olan bir şey. Yani Nahl suresinde geçtiği üzere Allah Azze ve Celle diyor ki, sizi annelerinizin karnından çıkardık. لَا şey تَعْلَمُونَ diyor Hiçbir şey bilmez halde çıkardık diyor. Yani kul bir şey bilmeden doğuyor bu şekilde. Ama onun üzerinde fıtrat ücreti gayemi. Yani bu ne demek? Mesela fetret e'li insanlar haçla, oruçla ya da namazla bunlarla mükellef değiller. Neyle mesuldür? Fetret e'li. İşte fıtraten bileceği şey derler. Nedir bunlar? Adam öldürmek. Hani adam tevhide bilmeyebilir ama şirk koşmak, mesela şirk koşarsa fıtratına muhalif bir şeydir bu. Bunlarla mesuldür. Ama hücre tamamen kaim olması Rasulün gelmesiyle birlikte olur. Ee, yine işte Nisa suresi 165'te Allah Azze ve Celle, işte müjdeleyici ve uyarıcı Rasuller gönderdik ki diyor, böylece insanların Allah'a karşı bir mazereti kalmasın Rasullerden sonra. Yani Rasullerin görevi bu hücreti kayım kılmaktır, hatırlatmaktır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dediği gibi Allah Azze ve sen ancak bir uyarıcısın diyor. Gaşehir süresinde ve başka yerlerde. Yani hatırlatıcı. Rasullerin kendi başına hidayet etme gibi bir vasıfları da yok. Yani bu noktada Rasuller konusunda da bizden önceki iki kitap ehli iki uca gitmiştir. Hristiyanlar İşte Messi Allah'ın oğludur. Hatta bazıları Allah'ın kendisidir demiştir. Ee, kendi aralarında da bir sürü fırkalara bölünmüştür. Yahudilerde işte İbn Mes'ud'un dediği gibi eee tefsirde aktarıyor müellif de bu rivayeti. Günde 300 3 tane nebi öldürüyorlardı diyor. Yani nebilere karşı son derece tam zıt bir konumdadırlar. Tefrit konumundadırlar. Yani nebiler bunu aktarmaktadır. Nebilerin kendileri dahil vahye muhtaçtır. Yani Şura suresinde Allah azze ve celle işte ma kunta tedri kitabı vel iman diyor. Sen kitap nedir? iman nedir? idrak etmez, bilmezdin diyor. Yani nebi dahil kendisine gelen vahiy sonrasında bir şeylerin farkında. Hani bunun en güzel misali e, tek başına ümmet olarak diriltilecektir diyor Nebi Aleyhissalatu vesselam kim hakkında? Zeyd bin Amr bin Nufeyl Mekke'deki İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere yaşayan tek kişi olduğunu söyle. Nebi Aleyhissalatu vesselam o diyor tek başına bir ümmet olarak diriltecektir diyor. Hatta yine müellif Yazheber Ciddi ya Yakut ederdi hatırlamıyorum. Orada aktar etti Nebi Aleyhissalatu vesselam kendisi putlar için kesilen şeyleri yiyor. O kimseye o kimseye ikram ediyor. Vahiy öncesi tabii ki yani risalet öncesi. Zaten yetişmiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a O yüzden öyle söylüyor Ben diyor onları yemem diyor putlara kesilen Yani bu kişi mesela Tek başına ümmet olarak dilitilecektir Zeyd bin Amr bin Nufey O fıtrat üzere ve İbrahim Aleyhisselam'ın Dini kaimdir Mekke müşrikleri üzere Onun üzere devam eden Bir insandır Yani Nebiler Gelmeleriyle birlikte kullar üzerindeki ikinci hücreti tamamlarlar Yani kul üzerindeki hücret risaletle beraber daim olur. Yani bugün vaziyelleri de okuyabilirsiniz. Mutlaka okumuşunuzdur. Hani tekfir zihniyetindeki insanlar misaktan dahi tekfir ederler bazen. Kendileri ne getirdiğini bilmez de aslında. Hani işte şey mesela öldüğü zaman kula soruluyor. Ben sana eee Adem'in sulbundayken söz almadım mı diyor? Şirk koşmaman üzere. Evet Rabbim diyor işte hani ondan önce şu an dünyada senin neyin varsa verir miydin diyor verirdim diyor cehenneme giren kişi konuşuyor ben seninden söz almamış mıydım diyor işte bunu delil getirip misakla Allah azze ve celle saydı diyor bu böyle değil çünkü Allah azze açık bir şekilde İsra suresini aktarmıştık hani biz rasul gönderinceye kadar azap edici değiliz diyor yani rasullerin gelmesi kul üzerindeki hücceti tamamlıyor rasulün vasfı budur bu konuda da İşte iki uca kaymaktan, önceki derse de geçtiği üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizleri sakındırmıştır. Yani rasulleri Hristiyanlar gibi övgüde aşırılığa gitmekten ya da Yahudiler gibi Resullerini aşağılayıp onlara gereken Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği değeri vermemekte bizleri sakındırmıştır. Çünkü Resule itaat... Allah'a itaat içindir. Allah'ın izniyledir Nisa suresi 64. ayette geçtiği gibi وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاهَا بِا اِذْنِ اللّٰهِ Yani biz Rasulleri ancak itaat edilmesi için gönderdik ama bir iznille Allah'ın izniyle itaat edilmesi için bu itaatte mutlaktır Rasulleri. Çünkü Rasuller dinin konusunda, dinin tebliğinde masumdurlar. E, risaleti de bu şekilde gönderiyorlar. Kullara ulaştırılır, Kullar da, kulların da risaletten sonra kendisine ulaşan Rasûl'den sonra hiçbir bahaneleri kalmamıştır Allah Azze ve Celle. Yani üzerindeki hüccet, ikinci hüccet kayın olmuştur bu şekilde. Nebilerin ilki Adem Aleyhisselam'dır. 1044 numaralı hadis Ebu Zer radıyallahu anh'ten Dedim ki ey Allah'ın Rasûlü Nebilerin ilki kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem'dir buyurdu. Bunu da Hasan İsnad'la Taberani Müsnedüşşami'nde İbn Asakir tarihinde rivayet etmiştir. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'tan başka bir zayıf tarikle Ahmet Biram vel Müsned'inde Tayalisi Müsned'de, Hennat Züht'te, Bezzar Müsned'inde, Beyhaki Şuhab-ı Liman'da İbn Asakir tarihinde rivayet etmiştir. İsnadında bulunan Ubeyid bin El Haşşş zayıftır. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'den başka bir zayıf isnadla İbni Ömer'in müsnedinden naklen İbni Hacer'in metal-ü belaliye Bunun isnadında Ebu Rafi, İsmail bin Rafi zayıftır. Yezid bin Ruman da Ebu Zer radıyallahu anh'den işitmemiştir. Bunu da Elbaniye sayıya açıklamış açıklamış Allah'a müellif aktarmış. Ebu Zer radıyallahu anh'den başka bir zayıf tarihte hakim müstederek de Şecere emalesinde. İbn-i Asakir, tarihinde rivayet etmiştir. İsnadında Yahya bin Said es-Sadi el-Basri zayıftır. Ebu Zerr radıyallahu anh'den diğer bir zayıf isnadla Taberani Mucem-i Nesad'de rivayet etmiştir. İsnadında i̇bn Leyha vardır. Yine başka bir zayıf isnadla yine Ebu Zerr radıyallahu anh'den Taberi tarihinde rivayet etmiştir. Bunun da isnadında meçhul raviler vardır. Ebu Mâmer radıyallahu anhâdden zayıf izzatlı Ahmet bin Anbel Müsnedd'in İbn Ebi Atim tefsirinde Taberani Mucemül Kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında Ma'n bin Rıfa ve Ali bin Zeyd el-Elhani zayıftırlar. Ebu Zer radıyallahu anhâdden yine diğer bir zayıf tarihte de İbn İban Sayin'de Taberani Mucemül Kebir'de, <gülüyor> Ebu Rahim Hilyetül Evliya'da Şecere Emalisi'nde İbn Asakir tarihinde İbnül Cezi El-Muntezam'da rivayet etmiştir. Ebu Şamil de El -İsken, İskenderani de İcazet-ü Şumunni Lisselavi de rivayet etmiştir. İsnadında İbrahim bin Hişam bin Yahya el-Gassani yalanla itham edilmiştir. Nebilerin ilki Adem a.s.m'dir. İlk Resul kimdir? Nuh a.s.m Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı 45 numaralı hadis Ebu Musa ile Şari ten, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah Adem'i yeryüzünün her bir tarafından aldığı topraktan yaratmıştır. Bundan dolayı Adem'in nesli yeryüzünün renkleri kadar değişik renklerde çoğalıp geldiler. Dolayısıyla kimi kızıl renkli kimi beyaz, kimi siyah kimi de bunlar arası renklerdedir. Kimi yumuşak Kimi sert, kimi iyi, kimi kötüdür. Bunu da Say-i Sinatlı Ahmet bin Anbel Müsned'in Ebu Davud Sünnen'in de, Tirmizine Sünnen'in de, İbni Hakim Müsnederek de, Taberi tefsirinde de, Bezdar Müsned'de, Ab bin Hümet Müsned'in de, Rüyani Müsned'in İbni Kani Mucem'de, Beyhati Sünnel'ül Kebir'de, İbni Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. 1046 numaralı hadis, Enes radıyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Adem'i cennette şekillendirdiği zaman Allah'ın dilediği kadar bıraktı. İblis onun etrafında dönmeye başladı ve onun ne olduğuna baktı. Onun içinde boşluk olduğunu görünce onun malik olamayan bir yaratılışta olduğunu anladı. Bunu da Müslüm Sayin'de rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma şöyle demiştir. Allah Adem'i Kimseyi cennete sokmadan önce Cennetten çıkardı Allah-u Teala buyurdu ki Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım Dediler ki Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek Olanı mı yaratacaksın Bakara suresi 30. ayet Bu can oğulları olan Cinlerin yaratılmasından 2000 sene önce olmuştur Onlar yeryüzünü ifsad etmişler Ve kan dökmüşlerdi Allah-u Teala Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Dediler ki, orada bunu melekler söylüyor. Fesat çıkaracak ve kan dökecek olanı mı yaratacaksın? Bakara suresi 30. ayette geçtiği üzere. Buyurunca melekler can oğullarından olan cinleri kastediyorlardı Onlar yeryüzünde fesat çıkardıklarında Allah onların üzerine meleklerden ordular gönderdi. Ve onları buhur adalarına sürdüler. Bu yüzden melekler can oğullarından olan o cillerin yaptıkları gibi orada fesat çıkaracak olanı mı yaratacaksın dediler. allah Teala da bu söz üzerine meleklerin bu itirazı üzerine muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısın hatta mevkuf olarak hakim Müstedrek'te İbni Ebi Atim tefsirinde taberi de tefsirinde rivayet etmiştir. 1048 numaralı hadis. Ebu Rehre Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Adem'i kendi suretinde 60 zira uzunluğunda yarattı. Onu yarattığı zaman git ve oturmakta olan şu melekler topluluğuna selam ver. Seni nasıl selamladıklarını dinle. Zira o senin ve neslinin selamıdır buyurdu. O da Esselamu Aleyküm dedi. Yani Allah'ın selamı üzerinize olsun. Onlar Esselamu Aleyke ve Rahmetullah. Yani Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun dediler. Ve Rahmetullahi kısmını eklediler. Cennete giren herkes Adem'in suretinde girerler. İnsanlar bundan sonra şimdiye gelinceye kadar boyları hep eksilmeye devam etmiştir. Say-ı bu rivayeti Buhari ve Müslim sayhlerinde yine İbn-i İbban sayhinde Ahmet bin Ambel müstahidinde Muammar bin Raşid camide İbn-i Zeymede et-tevhidde rivayet etmiştir. Adem Aleyhisselam'ın unutması 1049 numaralı hadis Ebu Leher radıyallahu aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah Adem'i yaratıp ruhundan ona üfürdüğü zaman Adem' aksırdı ve elhamdülillah diyerek Allah'ın izniyle Allah'a hamd etti. Rabbi ona şöyle buyurdu. Allah sana rahmet etsin. Meleklere veya meleklerden oluşan şu gruba git ve Esselamu Aleykum de. Onlar da Ve Aleyk ve Rahmetullah dediler. Sonra Adem Rabbine döndü. Rabbi buyurdu ki işte senin selamın Ve oğullarının kendi aralarında verip alacakları selam budur. Allah iki avucu kapalı vaziyette Adem'e hangisini istersen seç buyurdu. Adem de Rabbimin sağ elini seçtim dedi. Rabbimin her iki de sağ ve mübarektir. Sonra Rab sağ elini açtı ve onun içinde Adem ve zürriyeti vardı. Adem ey Rabbim bunlar kimdir dedi. ''Rab, bunlar senin zürriyetindir. Adem bir dene görsün. Her insanın ömrü iki gözü arasında yazılmıştır. Onlar arasında parlak veya parlaklıklarından biri vardı ki, Adem ''Ya Rabbi bu kimdir?'' diye sordu. ''Bu senin oğlun Davud'dur. Ben kendisine 40 yıl ömür yazdım.'' buyurdu. Adem ''Ey Rabbim onun ömrünü arttır.'' dedi. Allah da ''Ben ona o kadar ömür yazdım.'' dedi. Adem ben ömrümden 60 seneyi ona bağışladım'' dedi. Allah Azze ve Celle de ''Sen ve O, sen bilirsin'' buyurdu. Sonra Adem Allah'ın dilediği süre cennette yerleştirildi. Sonra cennetten yeryüzüne indirildi. Sonra Adem ömrünü saymaktaydı. Ölüm meleği kendisine gelip canını almak isteyince Adem Aleyhisselam ölüm meleğine acele ettin. Bana bin yıl ömür yazılmıştır dedi. Ölüm meleği evet ama sen oğlun Davud'a 60 senesini vermiştin dedi. Adem bunu hatırlayamadı ve unuttu. İşte bu yüzden ümmeti de unutmaktadır. İşte o günden bu yana yazmak ve şahitler emredilmiştir. Bunu da Müslüm'ün şartına göre Sayısnat'la İbn-i Uzaymet Tevhid'de Tirmizi Sünen'inde, Hakim Müsnedrek'te, İbn-i Basahin'de, El-Kader'de, İbn-i El-Kader'de, Ebu Yala Müsnedin'de, Bezar Müsnedin'de, Fatih-i El-Febaid'de, İbn-i Bişran Febaid'de, İbn-i Cehmiye'de, Yine İbn-i Mende'e Tevhid'de, Ebu Zira Febaidül Muhille'de, Beyhati Sünenül Kebir'de, İbn-i Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Bakara Suresi 282. Ayet'in nüzul sebebi olarak da gelir bu rivayet. Yani yazmanın emredilmesi Adem Aleyhisselam'ın haya etmesi 1050 numaralı rivayet Ubey bin Kab radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Adem Aleyhisselam sık saçlı uzun bir adamdı Adeta uzun bir hurma ağacı gibiydi Kendisine yasaklanan fiili yapınca avret mahalli verdi Daha önceleri hiç görmemişti Hemen koşarak kaçmaya başladı. Cennet ağaçlarından bir ağaç kafasından verdi Adem aleyhisselam bırak beni dedi. Ağaç seni bırakmam cevabını verdi. Rabbi ona nida ederek ne zamana kadar kaçacaksın dedi. O ya Rabbi senden haya etmeyeyim mi dedi. Rabbi de mümin işlediği günahtan dolayı aziz ve celil olan Rabbinden haya eder. Sonra Allah'a hamd ederek işlediği günahtan kurtuluşun nasıl olacağını bilir. Bilir ki kurtuluş Allah'u u Teala'ya tövbe ve bağışlanma dilemesidir buyurdu. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatlı Ahmet bin Ambel Züht'te, Hakim Müsrederek'te, İbn-i Mübarek'te yine kendi Züht'ünle rivayet etmiştir. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi 1051 numaralı rivayet. Abdullah bin Abbas radıyallahu ammadi. Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı ve onlarla tövbe etti. Dedi ki: "Ey Rabbim, beni kendi elinle yaratmadın mı?" Allahu Teala evet dedi. Adem Aleyhisselam: "Ey Rabbim, bana ruhundan üflemedin mi?" dedi. Allahu Teala evet dedi. Adem Aleyhisselam: "Ey Rabbim, beni cennetinde yerleştirmedin mi?" dedi. Allah-u Teala yine evet dedi. Adem aleyhisselam ey Rabbim rahmetin gazabını geçmiş değil mi dedi. allah Teala evet dedi. Adem aleyhisselam ne dersin? Eğer tövbe eder ve halimi düzeltirsem beni cennetine döndürür müsün dedi. allah Teala evet dedi. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bakara suresi 37. ayetinde geçendir. Bu allah Teala'nın bu ayetinde geçen mesele budur. Bunu sayısınatla hakim müstederek de İbn-i Biçran Emali'de, Acur-i Reşşerya'da, Taberi Tefsir'inde, i̇bn Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Şu rivayete de aktaralım Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının kıssası. 1052. rivayet, İbn-i Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Adem Aleyhisselam'ın 4 ikiz çocuğu vardı. Bir erkek bir kız bir batından yani bir karından. Bir erkek bir kız diğer batından idi. Ekin sahibi yani erkek kardeşin kız kardeşi çok güzeldi. Koyun sürüsü sahibi erkek kardeşin kız kardeşi ise çirkindi. Ekin sahibi kendi kız kardeşini kastederek ben ona daha çok hak sahibiyim dedi. Koyun sürüsü sahibi de ona hak sahibi olan benim dedi. Derken koyun sahibi yazık. Sen o güzelliğiyle bana üstünlük mü sağlamak istiyorsun? Gel birer kurban sunalım. Eğer senin kurbanın kabul edilirse sen ona hak sahibi olmuş olursun. Eğer benim kurbanım kabul edilirse ben ona hak sahibi olurum dedi. Onlar kurbanlarını sunmaya başladılar. Koyunların sahibi çok güzel, boynuzlu, beyaz bir koç getirdi. Ekin sahibi ise yiyeceğinden bir küme getirdi. Koç kurban olarak kabul edildi. Allah onu 40 yıl cennette sakladı. İbrahim Aleyhisselam'ın kestiği koç bu idi. Ekin sahibi Andolsun mutlaka seni öldüreceğim dedi. Maide suresi 27. ayette geçtiği gibi. Koyun sahibi ise 28-29. ayetlerde geçtiği üzere şöyle cevap verdi. Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Sonuçta onu öldürdü. Adem Aleyhisselam'ın hak yolda olmayan bütün nesli de bu nankördendir. Bunu da Müslüm'ün şartına göre Sayısnad'da İbn-i Sad Tabakat'ta İbn-i Asakir tarihinde Haberi tarihinde İbnül Cevzi'de el-Muntazam'da rivayet etmiştir. Burada bırakalım inşallah. Subhanak Allahumma bihamdik Allah razı